Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Hamid bin Hıdır el-Hücendi Değerli dostlar, algoritma şöyle diyor. Rabbimiz ve koruyucumuz olan Allah'a hamd ve senalar olsun. Cebirin kurucusu Harizmi El Kitabül Muhtasar fil Hesabil Cebri ve'l Mukabele isimli kitabına böyle başlıyordu. Müslüman alimlerin kainatı anlama çabalarına matematikten başlamaları gerektiğini anlamıştı. İlimle iştigal eden hemen her alim matematikle de iştigal etmiştir. Ebu Mahmut Hamid bin El-Hıdr El-Hücendi, astronominin yanında matematikle de uğraşmış bilim adamlarından biridir. Hayatı hakkında pek az bilgi bulunan El-Hücendi, bugünkü Tacikistan sınırları içinde kalan Hücend'de doğmuş ve orada yetişmiştir. Birçok ilmi alanla ilgilense de esas iştigal alanı astronomi ve matematik olmuştur. Biruni, onun bilimdeki ustalığı, matematik ve astronomi hususundaki etkileri ve icat ettiği rasat aletleri sebebiyle zamanının tek bilgini olduğunu söyler. Hamit el gözlem aletleri yapımına dair pratik ve teorik çalışmaların yanı sıra cebir, trigonometri ve sayı sistemleriyle de ilgilenmişti. El-Buğuzcani ile aynı dönemde yaşamış olan Hücendi, trigonometri alanında çalışmalar yapmış, ve kendisine ithaf edilen bir sinüs teoremi ortaya koymuştu. Günümüzde 1600'lü yıllarda yaşamış olan Pierre de Fermat'a ithaf edilen Fermat teoremi olarak bilinen teoremi ispatlamıştı. Hucendi, geometrik yolla ilk defa x üssü 3 artı y üssü 3 eşittir z üssü 3 şeklindeki dio eşitlik diye bilinen belirsiz denklemi çözmüştü. Yani iki küp sayılar toplamının bir başka küp sayı olamayacağını ispatlamıştı. Dolayısıyla söz konusu teoremin tam, yani doğal sayılarla çözülemeyeceğini fermadan yaklaşık 650 yıl önce göstermişti. Hamit el astronomi alanında kendisinden sonra gelecek alimler ve ilmi gelişmelere etki edecek önemli çalışmalar yapmış, yeni gözlem aletleri icat etmiştir. Bunlar arasında en önemlisi ise, Güneş'in meridyen yüksekliğiyle ekliptik eğimini tespit etmek amacıyla geliştirdiği, Südüsül Fahri adını verdiği bir tür sekstanttı. Bu isim, dairenin altıda biri anlamına geliyor. Hamit Elhücendi'nin bir bina boyutlarında tasarladığı bu sekstant, Rey yakınlarında bulunan Cebel-Tebruk isimli bir tepeye kurulduğunda tarih 994'tü. Bu aletin çapı 20 metre kadardır. En önemli özelliği ve onu önceki aletlerden ayıran farkı ise, sadece derece ve dakikaları değil, saniyeleri de göstermesiydi. El-Hucendi bu aletle güneş ekliptisinin eğimini ölçmüş ve 23 derece 31 dakika 21 saniye olarak hesaplamıştı. Hucendi'nin yaptığı bu hesaplamanın, günümüz hesaplarından sadece 1 dakika 35 saniye kadar farklı olduğu düşünülürse, icadının hassaslığı anlaşılacaktır. Ondan sonra benzer bir aletin şeref Devler Devle rastlatanesinde ve daha büyük çaptaki örneklerinin Meraga ve Semerkant rastlatanelerinde kurulmasına öncülük etmişti. Aynı zamanda El-Hucendi'nin icat ettiği bu alet, bugün denizcilikte kullanılan Modern sekstant aletlerinin de öncüsü olma özelliğini taşıyor. Hamid el bunun yanında el-aletü'l-amme ya da el aletüş şamile adını verdiği kadran ve usturlap yerine kullanılabilecek çok fonksiyonlu bir gözlem aleti icat etmiştir. Ayrıca usturlap imalatı ile ilgili teorik çalışmalar da yapmış ve bu aletin üzerinde azimut dairelerinin durumunu tayin etmeye yarayan yöntemler geliştirmiştir. Kendisinden sonrakilere birbirinden kıymetli dokuz eser miras bırakan Hamid el Hucendi, bin yılı civarında büyük ihtimalle Rey şehrinde vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır